Diyarbakır'ın İslam şehri oluşu, iki zerdüştlerin Kürt katliamı. Diyarbakır sokaklarında 2000 yıl önce 80 bin Kürt katleden birinci kavat günümüzün PKK düşüncesinde olan bir komünist olduğunu söyleyebiliriz. Kavat hem bir zerdüşt hem de Mazdekin radikal bir savunucusuydu. Mazdekizmi günümüz komünizmin ilk versiyonu olarak değerlendirebiliriz. Birinci kavat Mazdekin yayılmasına yani komünizmin yayılmasına çok çalıştı. Günümüz komünistleri gibi Mazdekler de her türlü özel mülkiyetin kaldırılması, Evliliğin kaldırılması, evlilik yerine gayrimeşru birliktelikler, sapkınlıklar, evliliğin serbest aşk ile değiştirilmesini ve ailesiz bir toplum inşa edilmesi gibi sapkın fikirleri savunuyorlardı. Bu sapkın fikirliler o gün 80 bin Kürt'ü katletmişlerdi. Kürt olduklarını iddia edenlerin zerdüşt olduklarını, ateşperest olduklarını söylemelerinde asıl niyetleri dahi iyi anlaşılıyor. Açık bir şekilde 2000 yıl önce 80 bin Kürt'ün katillerinin yolunda olduklarını gizlemiyorlar. HDP, DEM ve PKK'lıların zerdüşt olduklarını söylemelerinin arka planında Kürtleri katletmek olduğunu görüyoruz. Bundan yaklaşık 2000 yıl öncesine bir yolculuk yapalım. Durağımız şehir Diyarbakır. Diyarbakır sokakları Kanarevan içerisinde 80 bin Kürt birkaç günde katlediliyor. Yakın tarihte değil, 2000 yıl öncesinde katlediliyor. Katliam ve soykırımın faili belli. Katil, günümüz komünisti Mazdek'in savunucusu kavat Diyarbakır'ı kana bulayan ve 80 bin Kürt'ün kanına giren katliamcı, soykırımcı Zerdüştlere, ateşperestlere sevgi besliyorlar. Yazıklar olsun Kürtleri katleden Zerdüştlere sevgi besleyenlere. İdeolojik bağnazlık, basireti körelten en büyük felaket. Bu felakete müptel olmuş, sözde Kürt olduklarını iddia eden sahtekarların Zerdüşt sevgisinde, ne kadar Kürtçe oldukları malumun ilamı. Kürt'ü katleden Ateşperest ve Zerdüştlere sevgi tomurcuklarının zehrini kusanların vampirliği ortada. Bunların derdi Kürtlük değil, komünizm. Diyarbakır'da 80 bin Kürt'ü katleden birinci kavad bir mazdek. O günün mazdeki bugünün komünisti olarak düşünelim. Mesele komünist olunca bu komünist 2000 yıl önce 80 bin Kürt'ü katletse de sonuçta aynı ideolojiden olunca Kürtlükleri mezatta birkaç kuruşa gidiyor. Mazdekler günümüzün komünist ideolojisinin o günkü farklı versiyonu. Mazdek'in öne sürdüğü sapkın yaşam tarzı komünizmin bir benzer versiyonu. Komünistler buna erken komünizm örnekleri diyorlar. Ne derlerse desin Kürt katliamcısı olduklarını gizleyemezler. Tatil sürüsü olduklarının gerçeğini inkar edemezler. Komünizm 2000 yıl önce de Kürtlerin en büyük sorunuydu, bugün de en büyük sorunu. Kürtler 2000 yıl önce de komünistlerden çekti bugün de çekiyor. Değişen bir şey yok, hepsi katliamcı. Kürtlerin kanına girmiş kardeş ve hainler ifrah olmayacaklar. Mazdekler, dini hayatın içinden çıkarıp, dini tüm yapılara karşı savaş açmış, sözde komünist bir toplum inşa etmeye çalışmışlar. Zerdüştleri Kürtlere tatlı gösterenlerin aslında Kürtlerin en büyük düşmanı olduklarını gösteriyorlar. Zerdüştlerin Kürtlere yapmış oldukları katliam tarihine geri dönelim. 2000 yıl öncesine yeniden bir tarih yolculuk yapalım. 6. yüzyılın başlarında Diyarbakır'ı işgal eden Ateşperest Mecusi, Kavat Hanedanı zamanında Kürtler Ateşperestlerin soykırımına maruz kaldı. Bizans İmparatorluğu'nun başında o dönemde I. Anastasius 491-518 Vardı. Kavad'ın komutasındaki meclisi ateşperestler, Diyarbakır'ı işgal ettikleri tarihte, 3 bin kişilik bir garnizon gücüyle saldırdı. Bir kısmı meclisilerin zulmünden kaçarak Şengal Dağları'na sığındı. Ancak ne gariptir. Meclisilerin zulmünden Şengal Dağları'na sığınanlar da meclisi olmuş ve zulüm gördükleri meclisiliğin kurbanı olmuşlardır. Şehri ele geçiren meclisiler, Amidalı yani Diyarbakırlı Kürtleri katlettiler. Katlettikleri Diyarbakırlıların ölülerinin kokusu şehre yayıldı. Zardüşt ateşperestler Kürtlere o kadar zulümler yaptılar ki haddi hesabı yok. Zerdüşler ölü kokusundan rahatsız olunacak kadar büyük gaddarlıklar yapmışlardı. Ateşperest mecusiler, ölülerin kokusundan rahatsız olduklarından dolayı bugünkü surların olduğu dağ kapı boyunca cesetler taşındı. Cesetler üst üste atılarak iki yığın halinde düzenlendi. Şehirde Zerdüşt meclisilerce katledilen Kürtler, kimi Tümseyin üzerinde boğazlanarak, kimi şehir dışında taşlanarak kimi de Dicle nehrine atılarak öldürüldü. Ateşperestler tarafından katledilen Kürtlerin cesetleri yan yana dizildi. Dağ kapıda zerdüşlerce öldürülen Kürtlerin sayısı 80.000'e 80 aştı. Mecusa Ateşperest zerdüş Sassaniler şehri 602 yılında üçüncü kez ele geçirdi ve 602-628 yılları arasında devam eden bizans savaşları boyunca ellerinde tuttular. 628 yılında Bizans imparatoru Herakleos, Amida'yı bizim meşhur şehrimiz Diyarbakır'ı geri aldı. En sonunda 639 yılında Müslümanların fethiyle, Amida hem ateşperest mecusilerin hem de Hristiyan Bizans'ın zulmünden kurtulma fırsatını yakaladı. Tarihi vesikalarla birlikte bir bölgenin savaş olmadan ele geçirilmesi, bizlere bölge halkının kendilerini idare eden yönetimi istemediğini ve Müslümanların adaletine sığındıklarını göstermektedir.